a <laughs> Öne geç, Çözüm Dergisi dershaneleri Dünyanın en çok kazandıran yarışması kim? 500 bin istemez ki yarışmasına hoş geldiniz. Geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışmacımız Hüsamettin Beydi. Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulmasın ama gelemedim çünkü iki gündür zaten burdayım. <gülüyor> pekala Hüsamettin Bey, pekala geçiyoruz ee, Hüsamettin Bey. Geçen. Tam 500.000 YTL değerindeki sorunuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdakilerden daha aşağıdadır? A- Aşağı ayrancı B- Yukarı ayrancı C- Çankırı'nın Ortahisar köyü D 3 aşağı 5 yukarı Süreniz başladı Valla şimdi açıkçası şıklar aşağı yukarı hemen hemen birbirinin aynı olduğundan Böyle aniden böyle bir kavrayamadım benim Evet hani, ama Düşünün Hüsamettin Bey vaktimiz var Müsaade edersen düşüneceğiz Öyle sanki ama bak senet öyle gelmiyor mu? Bu aşağı ayrancı daha bir aşağı kimin duruyor diğerlerinden? Ama yok yok bak bak. Bu yukarı ayrançı da az aşağı değil ha. Yani... Oğlum ama bildiğim kadarıyla bu Orta Hisar Köyü yukarı Muş Ovası'ndan daha aşağı. Fakat bilemediğim kadarıyla yukarı Muş Ovası seçeneklerde yok. Evet yok. Şey diyorum, böyle bir yardımcı olsanız dünyanın en çok yardımcı olan sunucusu, hiiii. <gülüyor> Duydunuz kornanın sesini, bu da yarışmamızın bittiği anlamına geliyor Hüsamettin Bey. Ya ne bitmezse oğlum daha başlamadan. Ömer abi, pardon abi, pardon. Yanlışlıkla taksiden çıkan kornayı takarken olmuş. Pardon abi, devam edelim. <gülüyor> <hadi>, devam. <gülüyor> evet arkadaşlar, yanlışlıkla kornaya basmışlar. Kaldığımız yerden... Devam ediyoruz Hüsamettin Bey Ne demek oğlum öyle yanlış bastık falan Ben de adrenalin yüklenmesine sebep oluyorsunuz burada tır tır tır ediyorsunuz adamın sinirini bozuyorsunuz ya Bu ne vurdum duymazlık bu ne tavlumbazlık ne biçim bir yarışmaya düştük Pekala ya, Hüsamettin ya. Be. Bey ya Hüsamettin ee, Arkadaşlar e, dikkatli olalım lütfen ee, Hüsamettin Bey biraz e, gerginleştiniz sıfırın altına düştü ee, Evet evet Hüsamettin Bey o zaman dilerseniz joker hakkınızı kullanıp salondakilere soralım. Vallahi hiç kusura bakma salondakilere sormayalım çünkü salondakilere hiç gözüm tutmadı. Bunların benim paramda gözü var. Abicim şu yüzlere baksana hele ya. Hele hele şu öndekine hiç gözüm ee, tutmadı baksana. <gülüyor> evet, adama görecek kim bakıyor öyle, evet. Bunlara güvenim güvenim yok. Hiç <gülüyor> Madem öyle Hüsamettin Bey o zaman bilgisayar İki seçeneğe indirsin. Şey diyorum, mümkünse tek seçeneği indirse bilgiye. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bu yarışma kurallarımız aykırı. En fazla iki seçeneği indirebiliyoruz. Emin misiniz? Evet, eminim. Peki son kararınız mı? Ee, evet, son kararım. İstiyorsanız Joker hakkınızı kullanıp bir arkadaşınıza bağlanalım ya da çekinizi vereyim hayatımdan çekin gidin. Ee, e, dilerseniz telefon hakkınızı kullanıp. Bir arkadaşınıza bağlanalım Müsametdin Bey. Aha, evet ben yarışmacı bendim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet bir arkadaşıma bağlanmak istiyorum. Pekala arkadaşınızın adı nedir? İnanmayacaksınız ama arkadaşımın adı Hakkı Joker. Biz ona kısaca Joker Hakkı diyoruz. Uzunca da biz ona öz hakiki Hakkı Joker diyoruz. Yani Joker'in Hakkı Joker. E. <gülüyor> Pekala hemen Hakkı Bey'i arıyoruz arkadaşlar. Alo Hakkı bey, ben kim 500 bin istemezkiden Kenan Pışık veya e, Haluk Enginer. Er. <gülüyor> no, Vay alçaklar! Demek 500 milyar istiyorsunuz ha! Puuu! Yüzünüze lanet gelsin! Duydun mu bey? Çocuğumuzu kaçıranlar arıyor! 500 milyar istiyorlar Allah! A. yavrum. Mümkün şeyden çocuğun yaşıyor bu! Sazını duydun! Arkadaşlar e, yanlış aradılar. E, arkadaşlar hemen Hakkı Bey'i tekrar arıyoruz. Hakkısı çözüm yaşıyor mu? Alo Hakkı Bey ben kim 500 bin istemez Kenan Pışık ya da Haluk Enginer. <gülüyor> Hakkı Bey az önce... Hakkı bey nereye çıktıydı Merdana hanım? Ay ne bileyim ayol kör olasacağını kahveye gitmiştir. Peki gittiği kahvenin telefonu var mı Merdana hanım? <Gülüyor> Maalesef yoktur. Emin misiniz? Yok Merdan'ım. Gel Merdan'ım bacım. Ya ben hakkiye demiştim. La Hakkı'ya oğlum demiştim ya. Ben yarışmaya giriyorum oğlum. Joker olarak sana bağlanacağım evde dur diye. Ya sakın bir yere gitme dedim yalvardım bu adama. Ulan nasıl bir adam ya? Adam bizi sattı Kahve'ye gitmiş gene ya. Ya senin bu kocan olacak var ya. Yaptığına adamlık mı denir ya ayıptır ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ula bu ne lan? Korna çalmayacak kardeşim ya burada zaten. Sami Ertem'in kornanın sesini duydunuz. Bu da yarışmamızın bittiği anlamına geliyor. Ömer abi pardon abi pat pat korna bağlıyorduk ya çocuklar gene yanlış basmış devam et <gülüyor> abi <gülüyor> Emin misiniz oğlum? Eminiz abi Peki son kornanız mı? İnşallah son kornamız abi Pardon Hüsamettin bey. Yine yanlış kornaymış. Özür diliyoruz. Ee... Ya yanlış kornaymış da adamı. Valla ciğerimi töktünüz yediniz ya. Tövbe estağfurullah. Allah'tan üç yanlış korna bir doğruyu götürmüyor ha. <gülüyor> Merak etmeyin. Beş yüz bin siz kazanacaksınız. Valla korneler müsaade ederse kazanacağız de. Bu ne oğlum mübarek stüdyo değil İstanbul boğazı valla. Vapurlar zert bert korna çalıyor. Susmak bilmiyor ki ha. <gülüyor> Aa yine çağırıyor. Bu Oğlum yine mi yanlış bastınız lan? Yok abi. Bu sefer sistem otomatik çaldı. Alo. Demeliz yetiyorlar. Çocuğumu getirin? <gülüyor> Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sundu. Ben Nida Ümitlü. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti. Bu yıl 254 puana ulaştım. Puanıma bir yılda tam 59 puan arttırdım. Ben, ben Yunus Özdemir. Ben, ben Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Nazar ne olur, çalış seni de olur. Giderseniz çözüme kazanmak kolay olur. Hop inayın inayın, çözüm çözmüş olayı. ya radyoda. Pekin ben, haber, Pekin. Fırat Paşa'yı teknik yapın ben haber, Pekin. Dinleyiciler Perişan FM'in en eski yeni bölümlerini Perişan FM'in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perişan, Perişan e ulaşmak şey. için www.perishanfm.com com com com com com <tık> com, com. <tık>